Bölüm 33. Yetim, kimsesiz ve zayıfları koruyup gözetmek. Müminlere kol kanat ger, alçak gönüllü ol ve onları koru. 15 Hicr 88. Ve Rabbinin hoşnutluğunu umarak sabah akşam ona yalvarıp yakaranlarla birlikte sen de sabret. Dünya hayatının cazibesine kapılarak gözlerini onlardan ayırma. 18 Kehf 28. O halde yetime haksızlık yapma ve yüzünü ekşitme. Yardım isteyeni de hangi çeşit olursa olsun boş çevirme. 93 Duha 9 ila 10. Gördün mü şu dini veya ahiretteki ceza ve mükafatı yalan sayanı işte o tip kimseler yetimi itip kakarlar fakir ve muhtaçları doyurmaya çalışmadığı bir yana başkalarına bu iş için önayak bile olmazlar 107 maun 1 ila 3 hadis 262 Sa'd İbni Ebi Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz altı kişi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bu durumu gören müşrikler, şunları yanından kov, bize karşı saygısızlık etmeye kalkışmasınlar, dediler. Orada benden başka, Abdullah İbni Mes'ud, Hüzeyl kabilesinden biri Bilal ve şu anda isimlerini veremeyeceğim iki kişi daha vardı. Nihayet Rasulullah'ın kalbinden Kureyş büyüklerinin kalplerini İslam'a ısındırmak için bizleri huzurundan uzaklaştırmak geçmişti ki Allah hemen Enam suresinin 52. ayetini indiriverdi. Rabbinin hoşnutluğunu umarak, sabah ve akşam, ona yalvarıp yakaranları kovma. Hadis 263 Beyatür ül katılan sahabilerden, Ebu Hübeyre, Aiz ibni Amr el-Müzenî'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir gün, Ebu Süfyan, Selmanı Farisi, süheyb Rumi, Bilal-i Habeşi'nin bulunduğu bir grup Müslümanın yanından geçti. Onu gören bu zayıf ve fakir Müslümanlar, Allah'ın kılıçları, Allah düşmanından hakkını alamamıştır, dediler. Bunu duyan Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, bu sözü Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz, dedi. Sonra da Rasulullah'ın yanına vararak, olayı anlattı. O zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ebubekir Bekir! Bu sözünle belki de onları gücendirdin. Eğer onları gücendirdiysen, Rabbini de gücendirmiş ve gazabını çekmiş oldun, buyurdu. Hazreti Ebubekir Bekir, hemen o yoksul Müslümanların yanına gelerek, Kardeşlerim, sizi gücendirip kırdım mı? diye sordu. Onlar da "Hayır, bizi gücendirmedin. Allah seni bağışlasın ey kardeşimiz." dediler. Hadis 264. Sehl İbn Saaddan Allah ondan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse Cennette şöyle beraberce bulunacağız buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını biraz açarak işaret etti. Hadis 265 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kendi yetimini, veya başkasına ait bir yetimi gözetip kollayan kimseyle ben cennette şöyle yan yana bulunacağız. Hadisi bize aktaran Malik bin Enes, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Hadis 266. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır Bir iki lokma ve bir iki hurmayla kapılardan savuşturulan kimse yoksul değildir Asıl yoksul muhtaç olduğu halde iffetinden dolayı dilenmeyen kimsedir Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetlerinde ise şöyledir kapı kapı dolaşıp, birkaç lokma, birkaç hurmayla savuşturulan kimse, yoksul değildir. Belki hakiki yoksul, kendisini geçindirebilecek mala sahip olmayan, muhtaç olduğu bilinip de, kendisine sadaka verilmeyen ve kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir. Hadis 267 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dul kadınlarla muhtaç ve yoksulların işlerine yardım eden kimse Allah yolunda cihad eden gibi sevap kazanır. Ravi o kimse bıkmadan gece ibadet eden, iftar etmeden gündüzleri oruç tutan kimse gibidir. Buyurduklarını zannediyorum, diyor. Hadis 268 Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Yemek davetlerin en şerlisi, fakirlerden esirgenip, zenginlerin çağrıldığı düğün yemekleridir. Mazeretsiz ve canı istemediği için, düğün yemeğine gitmeyen kimse, Allah ve Peygamberine isyan etmiş sayılır. Yine buhari ve Müslim'in değişik bir rivayetinde, Ebu Hureyre'den şöyle bildirilmiştir. Zenginlerin davet edilip, fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği, ne fena bir yemektir. Hadis 269 Enes İbn Malik'ten Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Her kim iki kız çocuğunu ergenlik çağına gelinceye kadar İslami eğitimle eğitir ve yetiştirirse kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunuruz buyurmuşlar ve parmaklarını birbirine bitiştirmişlerdir. Hadis 270. Ayşe'nin Allah ondan razı olsun şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir gün beraberinde iki kız çocuğu olduğu halde bir kadın gelmiş bir şeyler istiyordu. Yanımda da tek hurmadan başka bir şey yoktu. Onu kadına verdim. Kendisi hiç tatmadan çocukları arasında bölüştürüp, kalkıp gitti. Bu sırada, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yanımıza geldi. Olup bitenlere haber verince, şöyle buyurdu. Her kime Allah, kız çocuklarından verir de, o da onlara iyi davranarak, İslami bir terbiye ile yetiştirirse, o kız çocukları, o kimse için cehenneme karşı perde olurlar. Hadis 271. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Sırtına iki çocuğunu yüklemiş bir kadın, bir şeyler istemek üzere çıka geldi. Ona üç hurma verdim. O da çocuklarına birer hurma verdi. Öteki hurmayı da, kendisi yemek üzere ağzına götürmüştü ki, çocuklar onu da istediler. Kadın, hurmayı ikiye böldü ve onlara verdi. Kadının bu davranışına hayran kaldım ve olup biteni, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. O da şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah, bu şefkat ve acıması sebebiyle, o kadına cennetini vermiş veya bu sebeple onu cehennemden kurtarmıştır. Hadis 272. Ebu Şureyh Huveylit İbni Amr el Husaydi'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ım iki zayıfın Kadın ve yetimin haklarının yenmesinden, insanları şiddetle sakındırıyorum. Hadis 273 Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab, Allah onlardan razı olsun, Şöyle demiştir. Babam Sa'd, Şecaat ve başka sebeplerle, Kendisinin üstün olduğunu düşünürmüş. Bunun üzerine, Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuş. Allah size yardım edip rızık veriyorsa, aranızdaki zayıflar sebebiyle değil midir? Hadis 274 Ebu Derda'u Veymir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken işittim. Fakirleri kollayıp gözetiniz, aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp rızıklanırsınız. Bölüm 34 Kadınlara iyi davranmak ve hanımlarınızla güzel bir şekilde geçinin. 4 Nisa 19 Ne kadar isteseniz de eşlerinize adaletle davranmaya güç yetiremezsiniz. Dolayısıyla, diğerlerini dışlayarak ve onları, kocası hem var, hem de yokmuş gibi bir durumda bırakarak, içlerinde sadece birine yönelmeyin. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız, yolunuzu da Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışırsanız, bilin ki Allah, ve çok acıyandır. 4. Nisa 129 Hadis 275 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadınlar hakkında birbirinize iyilik tavsiye ediniz. Çünkü kadın cinsi kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan da eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkında birbirinize iyilikler tavsiye ediniz. Buhari ve Müslim'in değişik bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: Kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Müslim'in başka bir rivayetinde ise şöyle buyrulur: Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Her zaman seni memnun edecek tarzda davranamaz. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Şayet arzunuza göre doğrultmak isterseniz onu kırarsınız. Onun kırılması da boşanmasıdır. Hadis 276. Abdullah İbni Zemadan Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bir gün hutbe okurken dinledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih Peygamber'in dişi devesinden ve onu öldüren kişiden bahsederek onların en azgını ileri atıldı. 91 Şems 12 ayetini okudu ve Semut toplumunda gücü ve kuvvetiyle tanınan ve son derece fena olan bir adam deveyi öldürmek için ileri fırladı diye açıkladı. Sonra da kadınlardan bahsederek onlar hakkında öğütlerde bulunarak şöyle dedi: Sizden biriniz hanımını Köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam, onunla bir yatakta yatacaktır. Sonra, yellenmeden dolayı, gülmemelerini tavsiye ederek, şöyle buyurdu. İnsan, bizzat kendisinin de yaptığı şeye, niçin güler? Hadis 277 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Hiçbir müslüman, hanımına karşı kin besleyip boz etmesin. Onda hoşlanmayacağı huylar varsa da memnun olacağı huyları da vardır. Hadis 278 Amr İbn ahvas el cüşemi Allah ondan razı olsun veda hacında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dinlediğini Allah'a hamdü sena edip halka öğüt ve nasihat verdikten sonra Raulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi ashabım. Kadınlara hayırla muamele edip, iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Zira onlar, sizin idarenize ve himayenize verilmiş emanetlerdir. Kesin bir kötülük işlemeleri müstesna, onlar üzerinde zorbalık yapmaya hakkınız yoktur. Eğer ahlak dışı bir hareket yaparlarsa, onları yataklarında ayrı bırakın. Yaralayıp berelemeden onları dövün. Şayet size itaat ederlerse, onların aleyhine bir yol aramayınız. Şunu iyi biliniz ki, kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları olduğu gibi, sizin de onlar üzerinde haklarınız vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız, yatağını yabancılardan korumaları, ve istemediğiniz kimseleri, evinize almamalarıdır. Onların sizin üzerinizdeki hakları ise, giyim, kuşam, yeme, içme konularında, gücünüz nisbetinde onlara iyi bakmanızdır. Hadis 279 Muaviye İbni Hayde, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ya Rasûlâllah! Kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? diye sordum. Şöyle buyurdu. Yediğin gibi, onu da yedirmek. Giydiğin gibi, onu da giydirmek. Yüzüne tokat vurma. Kötüleyip ayıplama. Darılıp ayrı yatmaya mecbur kalırsan, bu işi sadece odanın sınırlarını aşmayacak şekilde, evde yapmaktır. Hadis 280. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Müminlerin iman bakımından en iyi olanları ahlaken en iyi olanıdır. Hayırlınız hanımlarına karşı hayırlı olanlardır." Hadis 281. İyas İbni Abdullah İbni Ebu Cübaptan Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınızı dövmeyiniz buyurmuştu. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak Kadınları dövmeyiniz emrinizden sonra, kadınlar kocalarını dinlemez oldular. Onlara karşı gelmeye cesaret ediyorlar, dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dövülebileceğine dair izin verdi. Bu sefer birçok kadın, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına gelerek, kocalarını şikâyete başladılar. Bundan sonra, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pek çok kadınlar Muhammed ailesine gelerek kocalarından şikayet ediyorlar. Kadınlarını döven o kimseler sizin hayırlılarınız değildir. Hadis 282 Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Dünya kendisinden faydalanılacak geçici bir faydadan ibarettir O dünyanın fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır Bölüm 35 Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları Allah'ın, insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması ve mallarından mehir ve her türlü harcamada bulunması sebebiyle, erkekler, kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Dürüst ve erdemli kadınlar, gerçekten itaatli olanlardır. Allah, kendi haklarını nasıl koruduysa, onlar da öylece kocalarının yokluğunda, onların malını, ev sırlarını, namus ve iffetlerini koruyanlardır. 4. Nisa 34 Hadis 283 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek de ona dargın olarak gecelerse melekler o kadına sabaha kadar lanet ederler. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayeti de şöyledir: Kadın kocasının yatağını mazeretsiz olarak terk edip, başka yerde gecelerse, melekler sabaha kadar ona lanet ederler. Müslim'de değişik bir rivayet de şöyledir. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bir erkek, karısını yatağına çağırır da, kadın gelmezse, kocası ondan memnun oluncaya kadar, Kainatın sahibi olan Allah o kadına gazap eder. Hadis 284. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kadın kocası yanındayken onun izni olmadan nafile oruç tutamaz. Kocasının izni olmadan, Bir kimseyi evine alamaz. Hadis 285 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu, Hepiniz çobansınız, Hepiniz, Güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Amir, memurlarının çobanıdır. Erkek aile ve çocuklarının çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuklarının çobanıdır. O halde hepiniz birer çobansınız ve hepiniz idareniz altında bulunanlardan sorumlusunuz. Hadis 286. Ebu Ali Talk İbn Ali'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir koca karısına ihtiyaç duyup da onu yanına çağırdığında kadın ocak başında dahi olsa hemen kocasının yanına gelsin. Hadis 287. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir kimsenin, bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Hadis 288 Ümmü Selemeden, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse, cennete girer. Hadis 289 Muaz ibn Cebel'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu. Dünyada bir kadın, kocasına eziyet eder ve onu üzerse, o erkeğin hurilerden olan hanımı, o kadına şöyle seslenir. Allah canını alsın, üzme o adamı. O senin yanında şimdilik misafirdir. Yakında senden ayrılıp, bize kavuşacak. Hadis 290 Hüsâme İbni Zeyd'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Benden sonra, erkekler için bıraktığım en zararlı imtihan vesilesi, kadınlardır. Bölüm 36 Ailenin Geçimi Süt annelerinin ve çocuğun, emzirme süresi içinde her türlü masraflarını karşılamak, çocuğun babasına aittir. 2. Bakara 233 Geniş imkânlara sahip olan kişi, durumuna göre nafaka versin. Rızık imkânları dar olan kimse ise, Allah'ın kendisine verdiğine uygun biçimde nafaka vermiş olsun. Allah, hiç kimseyi verdiği imkandan fazlasıyla yükümlü kılmaz. 65 Talak 7 Siz Allah rızası için başkalarına ne harcarsanız Allah onun yerini daima doldurur. 34 Sebe 39 Hadis Hadis 291 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah yolunda, cihad için harcadığın para, bir köleyi hürriyetine kavuşturmak için harcadığın para, muhtaç fakire sadaka olarak verdiğin para, bir de çoluk çocuğuna harcadığın paralar var ya, işte bunlar içinde sana, en çok sevap kazandıracak olanı çoluk çocuğuna harcadığın paradır. Hadis 292. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in azatlı kölesi Ebu Abdullah Sevban İbni Bücdü'tten bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimsenin Harcadığı paraların en hayırlısı ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para ile Allah yolunda kullanacağı atı için verdiği para ve bir de Allah yolunda cihad eden arkadaşlarına sarf ettiği paradır. Hadis 293. Ümmü Seleme Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ey Allah'ın Rasûlü! Eski kocam, Ebu Seleme'nin çocuklarına yaptığım harcamalarda benim için sevap var mıdır? Onları öylece muhtaç durumda bırakacak değilim ya. Onlar da benim kendi çocuklarımdır, diye sordum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet onlara yaptığın harcamanın sevabı sana verilecektir. Hadis 294. Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın Allah ondan razı olsun rivayet ettiği altı numarada anlatılan uzunca bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmaya varıncaya kadar hepsinden sevap kazanırsın. Hadis 295. Ebu Mesud el-Bedri'den Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam, Allah'ın rızasını umarak, ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer sadakadır. Hadis 296 Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal edip, onlarla ilgilenmemek kişiye günah olarak yeter. Müslümanın diğer bir rivayetinde ise şöyledir: Bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasını kısıp vermemek günah olarak bu kişiye yeter. Hadis 297. Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Her günün sabahında, yeryüzüne iki melek iner. Bunlardan biri, Allah'ım, malını Allah rızası için infak edene, yerini dolduracak karşılığını ver. Diğeri de, Allah'ım, cimrilik edenin malını yok et, diye ben dua eder. Hadis 298 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Veren el, alan elden daha üstün ve hayırlıdır. İnfak ederken, Geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Veya, Fakiri bolluğa kavuşturacak olandır. Kim istemekten sakınırsa, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup, Kanaat ederse, Allah onu başkasına muhtaç etmeyerek, Zengin Kılar Bölüm 37 Mümin iyi ve değerli şeyleri infak etmeli. Siz sevdiğiniz şeylerden Allah rızası için başkalarına harcamadıkça gerçek erdemliliğe ve hayra ulaşmış olamazsınız. 3 Ali İmran 92 Ey iman edenler kazandığınız güzel şeylerden ve topraktan sizin için bitirdiğimiz ürünlerden hayra harcayın Size verilse göz yummadan alamayacağınız kötü şeyleri, malları hayır diye vermeye kalkışmayın 2 Bakara 267 Hadis 299 Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Ebu Talha hurmalık bakımından Ensar'ın en zenginlerinden idi En sevdiği malı da mescidin karşısındaki Beyruha denilen hurma bahçesiydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi Enes sözüne devamla dedi ki Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyi olan hayra ve cennete ulaşamazsınız. 3 Ali İmran 92 Ayet nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek Ya Rasulallah, Allah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 Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Aferin sana. Bu ne karlı ve ne iyi bir maldır." dediğini işittim. "Fakat ben bu malı akrabalarına vermeni uygun görüyorum." dedi. Ebu Talha, "Öyle yapayım ya Rasulallah." dedi ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti. Bölüm 38. Ailede din eğitimi. Ümmetine ve yakınlarına namazı emret. Kendin de o namaza sımsıkı sarıl veya namazı emretmede dirençli ve dayanıklı ol. 20 Taha 132 Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve tutuşturulmaya yarayan taşlar veya taştan yapılmış tüm putlardır. 66- Tahrim 6 Hadis 300 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Şöyle demiştir. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan, bir gün sadaka hurmalarından birini alıp ağzına koymuştu. Bunu gören Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tuh tuh, at onu, bizim sadaka yemediğimizi bilmiyor musun? buyurdu. Müslim, zekât 161'de, bize sadaka helal değildir, bilmiyor musun? şeklindedir. Hadis 301. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Üvey oğlu Ebu Seleme Abdullah ibni Abdül Esed'in oğlu Ebu Hafs Ömer şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken, elim yemek tabağının her yanında dolaşıyordu. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey çocuk! Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye. Ben de bundan sonra devamlı bu şekilde yemeye devam ettim. Hadis 302 İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim şöyle buyurdu. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır. Sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır. Onları muhafazadan sorumludur. O halde hepiniz çobansınız. Eliniz ve idareniz altındakilerden sorumlusunuz. Hadis 303. Amr ibni Şuayb, babasından. O da dedesi Abdullah İbn Amr'dan Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. 7 yaşına gelen çocuklarınıza namaz kılmayı emrediniz. 10 yaşına geldiklerinde kılmazlarsa kendilerini dövmek ve bunun gibi şekillerle cezalandırınız. Oğlan ve kız bir yatakta yatıyorlarsa yataklarını da yedi yaşında ayırınız. Hadis 304 Ebu Süreyya, Sebre ibni mabet elcüheniden: Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi yaşına gelen çocuğa namaz kılmayı öğretiniz on yaşına vardıklarında kılmazlarsa, dayak ve bunun gibi şekillerle cezalandırınız. Bölüm 39 Komşu ve Komşuluk Hakkı Yalnızca Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevresinden olan komşulara, uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyilik yapın ve iyi davranınız. 4. Nisa 36 Hadis 305 İbni Ömer ve Ayşe'den Allah onlardan razı olsun, Bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Cebrail, bana, komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Bu sıkı tavsiyeden, neredeyse komşuyu komşuya varis kılacağını zannettim. Hadis 306 Ebu Zerden, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer! Çorba pişirdiğin zaman, suyunu çok koy ve komşularını da gözet. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Dostum, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle vasiyet etti. Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir. Ve muhtaç durumda olanlara uygun bir pay ayır. Hadis 307 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, üç defa vallahi, iman etmiş olmaz dediğini işittim ya resulallah kim iman etmiş olmaz diye sordular yapacağı fenalıktan komşusu emin olmayan kimselerdir buyurdu müslimin diğer bir rivayeti ise şöyledir komşusu zararından emin olmayan kimse cennete giremez hadis 308 Yine Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Müslüman hanımları komşu hanımlar birbirleriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Hediyeleri bir koyun paçası bile olsa. Hadis 309 Yine Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Komşu komşusunun duvarına kiriş koymak, ağaç çakmak, çivi, vida ve bunun gibi şeyler yapmasına mani olmasın. Hadisi rivayet eden Ebu Hüreyre Allah ondan razı olsun, etrafındakilere bu sünnetten yüz çevirmiş olarak görünüyorsunuz. Vallahi ben bu sorumluluğu omuzlarınıza yükleyeceğim. Hadis 310 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.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 el Husayni'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, mutlaka faydalı söz söylesin veya sussun. Hadis 312 Âişe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resûlallah, iki komşum var, hangisine hediye vereyim? diye sordum kapısı sana daha yakın olana ver buyurdu. Hadis 313. Abdullah İbn Amr'dan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah katında, komşuların en hayırlısı, komşusuna faydalı olandır. BÖLÜM 40 Ana-babaya iyilik ve akrabayı ziyaret Yalnızca Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara,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 Meymune bint haristen Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Meymune validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin almadan bir cariyeyi azad edip hürriyetine kavuşturmuştu. Nöbet günü gelip de Rasulullah yanına gelince "Haberin var mı? Farkına vardın mı?"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 Ey Abd-i oğulları! Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Mürre ibn-i Kâb oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey abd Menaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarınız.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 görüp gözetmesidir. Abdullah İbni Dinardan rivayet edildiğine göre Abdullah İbn Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Bedevilerden biri Abdullah İbni Ömer'le Mekke yolunda karşılaştı. Abdullah İbni Ömer bedeviye selam verip onu bindiği eşeğe bindirip başındaki sarığı da ona vermişti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 en sardan biriyle arkadaşlık edersem, ben de ona hizmet edeyim diye yemin etmiştim.